Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam çok üzücü bir konuda program yapacağız. Hepimiz çok üzgünüz. Bütün e, depremde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına da dayanma gücü diliyoruz. Halen daha zaten krizinde, ortasındayız. Evet, çok kederli bir vakitteyiz açıkçası. Hepimiz çok büyük bir yastayız. Üzüntümüz çok büyük. Herkesin başı sağ olsun. Türkiye yasta yakınlarını kaybetmiş herkese büyük bir sabır diliyoruz. Çok büyük bir... Yaz bu. Çok büyük bir kayıp. Üzerinden bir hafta geçti. 6 Şubat pazartesi sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan depremle uyanmıştık geçen hafta. Ardından o gün Elbistan merkezi ikinci deprem olmuştu. Ve çok büyük bir can kaybına sebep oldu bu deprem felaketi. Ve bu felaketle birlikte böyle bir radyo programı yapmak çok zor açıkçası. Ama Türkiye insanları bu büyük acıyla yardıma koşarak baş etmeye çalışıyor. Herkes bir yerinden bu yardım hareketini bir yerinden tutmaya çalışıyor. İnanılmaz bir sivil dayanışma enisiyatifi harekete geçti. Sivil, profesyonel arama kurtarma ekiplerinden yardım dağıtımında gönüllü çalışanlara, doktorlar, öğretmenler. Yani bütün halk aslında bu yardımlarıyla ...kenetlendi bu felaketin acısını azaltmak için. Ve biz şimdi tabii bizim programımız kültürel miras ve koruma için. Yani ve kültürel miras dendiğinde de hep ilk akla gelen ne oluyor? Yani somut ve işte taşınmaz kültür varlıkları dediğimiz hani tarihi kaleler, surlar, camiler, kiliseler, arkeolojik alanlar hemen akla geliyor... Dünya evet, miras alanları da var bu bölgede. Müzeler. Evet, müzeler. Ve Onlar bizim de... kültür varlıkları konusunda uzman olan, özellikle de risk yönetimi konusunda uzman olan arkadaşlarımız da bu ilk hafta kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bizim konularımıza da hazırlanıyoruz ancak. Şu anda esas meselemiz o değil tabii ama yine de Bizim yani de bu yaşadığımız onlar yani bu deprem felaket sonucu tabi hayatını kaybeden bugün itibariyle yirmi binin aşmış canlar karşısında yani bu bu felaket karşısında hani bütün bu tarihi yapılar nesnelerle ilgili hani onlara ne olduğu konuşmak aslında böyle insan bunun zaman değil diye düşünüyor ilk şeyde ilk bakışta yani bunlar sonuçta bina esas şimdi biz Kaybedilen canlar meselesini e, konuşuyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Niye böyle bir felaket yaşadık? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Ee, hani böyle kültürel miras meselesi sanki böyle daha sonra konuşulabilecek konuymuş gibi. Ama aslında işte şimdi birazdan bunu açacağız. Yani bu kültürel miras e, varlıkları dediğimiz şeyler insanların ne kadar hayatlarının parçası aslında. Bunu birazcık anlatmaya çalışacağız değil mi burçun yani evet hayatiyetimizin insanları... önemli bir parçası. Dolayısıyla onlar da aklımızdan çıkmıyor tabii. Çünkü evet. orada yaşayan insanlar için önemli şeyler bunlar. Hayatlarının anlamını veren, varoluşlarının, aidiyetlerinin simgeleri. Dolayısıyla onlar da varlık. Evet. Onlar da varlık. İşte bunu anlatmaya çalışacağız. Biz böyle bir üç başlık çıkarttık. Bunu böyle etraflıca tabii bugün alamayacağız ve bu üç başlık nedir? Yani bütün bu konular bir taraftan konuşuluyor işte medyada vesaire. Böyle bir üç başlık ortaya çıktı. Bunlar bir tanesi yani bilim insanları, uzmanlar uzun zamandır söylüyorlar, uyarıyorlar bu deprem tehlikesi karşısında. Ve bu önlem alınmazsa böyle bir trajedin yaşanabileceğini konusunda e, bilgi aktarıyorlar uzun zamandan beri ve neden gerekli önlemler alınmamış? Yani ortada konuşulan konulara baktığımızda bu birinci başlık çok önemli. Neden gerekli önlemler alınmamış? Bu insan hayatı ve insanların hayatının parçası olan bütün varlıklar için sorulması gereken bir soru. İkincisi yine konuşulan bir konu. Bu yaşadığımız kayıp nasıl bir kayıp? Neleri kaybettik? Evet canları kaybettik canlarla birlikte e, insanların benlikleri ve o benliklerin inşa ettikleri yaşam alanları, işte evleri, yapıları falan, e, bütün bunlar, kentler, bütün bu insanların benliklerini besleyen damarlar, aslında bunları kaybettik, hep birlikte kaybettik bunu. E, bunların içinde, bu damarlar içinde kültür varlıkları da var kuşkusuz. İkinci konu bu. E, üçüncü konu da tabii ki, yani bundan sonra tekrar böyle bir e, felaketi yaşamamak gerekiyor artık. Yani 1999 Gölcük depremi yaşandığında da buna benzer bir e, ruh hali vardı. ve be, Böyle bir beklenti vardı hatırlıyorsun sen de. Yani o zaman da söylenmişti bir daha böyle bir şey olmaması lazım. Böyle bir felaket bir daha yaşanmaması lazım denmişti. Ama belli ki e, yani ders bir alınması gereken ders... Ve sınıfta kalınmış. Bu çok konuşulan bir konu. 6 Şubat 2023 Türkiye için nasıl bir dönüm noktası haline dönüştürülebilir? Yani üçüncü konu da bu. Şimdi yani böyle toparladık ve kültür varlıkları üzerinden, miras değerleri üzerinden yani genelden oraya doğru gitmeye çalışacağız. Yani ne, geliyorum diyordu bu deprem ve neden gerekli önlemler alınmadı diye bu soru soruluyor. İşte bu konuda görüyoruz ki aslında çok raporlar var. Bilim insanları dediğimiz gibi uzun zamandır çalışmalarla gösteriyorlar. En son mesela ben bu AFAD'ın Kahramanmaraş ile ilgili yaptığı raporu 2020'de hazırlanmış bu rapor. Ona bakıyordum ve e, yani çok net açık bir şekilde söylenmiş işte şeye bakılmış oradaki yer kaymaları, heyelanlar her şeye bakılmış ve oradaki risklerin Oradaki riskli zonlar nereler falan ve neler yapılması gerektiği açık açık yazılmış. Bütün bunları aslında biliyoruz. Bütün bu rapor yönetmelikler, araştırmalar, kanunlar ve bunların ama uygulanmadığını görüyoruz. Sürekli uyarılara rağmen, uzmanların uyarılarına rağmen, yönetmeliklere rağmen bunlara uyulmadığını, neden uyulmadığını işte soruyoruz. Geçen haftaki programımız aslında... Şey Burçin Bursa'da Uludağ'da bir, bir yeni bir karar var. O konuyu ele alacaktık bu Uludağ. İşte daha fazla turizme açılmasının önünü açan bir karar söz konusu. Oranın alan bir alan başkanlığı kurulması. Mesela bu konuda e, oradaki bütün meslek kuruluşları bu kararın yanlış olduğunu söylüyorlar ve bunu bilimsel analizlere dayanarak e, bu evet. programı ileride getireceğiz yayınlayacağız. Yani bu bu bu bütün bu uyarılar bilimsel analizler ve tabii ki bunların üzerinden gelişen itirazlara kulak asılmıyor. Bunlara değer verilmiyor. Neden değer verilmiyor? Niye bir kenara atılıyor? Yani bir kenar atılmak bir kenar bir tarafa. Bir de bu itirazları sürekli anlatmaya çalışan, davalar açan, süreçleri takip eden, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan meslek insanları. Bunların bir evet. kısmı. Bugün işte gezi davasından mahkum edilip hapse konan kişiler arasında işte Tayfun Kahraman, Mücella yapıcı Can Atalay ve diğerleri. Bunlar bu konuları yıllardır takip eden insanlar. Yani... Bunlar da evet bu değerleri korumaktan bahseden, risklere dikkat çeken ve bu risklerden kaçınılması, bunların önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyenler ve bizler de söylüyoruz. Ama hızlı bir yapılaşma rant ıı, odaklı ortamda bunlar hep hem göz ardı ediliyor hem çok arka plana düşüyor bu kaygılar maalesef. Evet, evet. hayatı işte yani, hayati hale getiremiyoruz. Aynen, yani insan odaklı, insanın huzuru ve güveni odaklı politikalar... Ve Öne çıkamıyor değil mi? Ve, ve bunun içine kültürü işte koyma, kültürel varlıkları da koymamız işte. yazmıştı. Yani i̇nsanların aslında değer verdiği, insanların kendi benliklerinin bir parçası olarak değer vere geldiği şehir dokuları, varlıklar, değerler bunlar Açıkçası ben aslında şu noktada hani dedim ya, kriz daha bitmedi, hala içindeyiz krizin. Evet neden yapılmadığı... Ya şu anda ne kadar tartışsak boş aslında. İleriye doğru belki bunları hani ders gibi görmek lazım. İkinci konumuz nasıl bir kayıp yaşıyoruz biz? Evet. Buna biraz odaklanmak ve bir de şu anda ister istemez kültür varlıkları tabii ki aklımızdan çıkmıyor. Onlara yönelik şu anda yine de acil olarak yapılması gereken şeyler var. Onları Biraz bahsetmek istiyorum. Evet senin de söylediğin gibi enkazın altında maalesef kaybettiğimiz insanların bedenleri var. Ama aynı zamanda bütün hayatları, hatıraları da orada. Onların nesneleri de orada. Şimdi bu enkazın içinden ne kadarını toplayabilirler? Nasıl sahip çıkabilirler? Bu da çok zor bir iş gerçekten. Çünkü görüntüleri de gördük. Yani o enkaz nasıl ayıklanabilir Kültür varlıkları da tabii bu şehirlerin ve orada yaşayanların ortak tarihleri, hem onların hem hepimizin tarihi, bizim hafızamızın kayıtları, hatıralarımız bunlar. E yapılar tabii bunların somutlaştığı yerler. Zaten normalde de biz bunları bu nedenle korumak istiyoruz. Hayati önemi olduğu için, yaşantılarımızın anlamını taşıdıkları için Korumak istiyoruz, sürdürmek istiyoruz. Deprem sonucunda da duyduk ki çok fazla etkilenen kültür varlıkları oldu. Çünkü buradaki etkilenen şehirlerin hepsi kültür beşiği denilen yerler, Kültür katmanları yüzyıllardır olan yerler ve bu hafızanın somut izleriyle dolu. Gaziantep, Antakya, Adıyaman, Diyarbakır, Maraş ve Suriye'de de tabii Halep şehri Suriye de etkilendi bu depremden. Onları da unutmamalıyız. Evet. Bize görüntüler geliyor, ortalıkta da dolaşıyor. Bu görüntüler işte böyle haber alabiliyoruz şu anda. Çünkü dediğimiz gibi kimse şu anda onlara ne olduğuya yoğunlaşamıyor. Ee, i̇nsanlarla ilgiliyiz önce. Gaziantep Kalesi'nin yıkıldığı, işte Antakya'da özellikle Ubabibinecar caminin Hatay Eski Meclis Binası, Adalı Konağı'nın, Aziz Peter ve Paulus Kiliselerinin neredeyse tamamen yıkıldığı görüntüler geliyor bize. Şimdi bu ilk günlerde en çok bu tür görüntüler geliyor. Çünkü bunlar simgesel yapılar, herkesin gözü önünde olan yapılar ve bunların haberleri geliyor. Ama bunun yanı sıra Antakya, Gaziantep gibi şehirler sivil yapılarıyla, sivil dokularıyla, konutları, çarşılarıyla da tarihi çarşılarıyla da çok zengin şehirler. Oralara henüz tabii ulaşılamadı bazılarına. Bilgiler daha az geliyor bu sivil dokularla ilgili birkaç görüntü geliyor ama işte bir taş yapının bir duvarı çökmüş, böyle bir çıkması, çökmüş gibi görüntüler var. Hanlar, Gaziantep'te hanlar çok meşhurdur. Ben burada hani belki de haber gelmemesi kötü haber gel olmadığına işaret ediyor diye düşünmek istiyorum. Bu yapılar, geleneksel yapılar yapım sistemleri kat adetleri gibi nedenlerle zaten daha az hasar ve daha az can kaybına neden olmuş olabilirler. Dolayısıyla enkaz görüntülerinde biz onları görmüyoruz. İşte beton blokların yıkıldığını görüyoruz. Yani böyle olmasını diliyoruz. Kötü haber olmamasını diliyoruz. Ama bu Önümüzdeki günlerde tabi bunlarla da durumları tespit edilecek. Bir yandan da bu sivil dokuların biz zaten hani korunması yaşamın olağan bir parçası olarak korunması meselesini sürekli konuşuyoruz. Onu yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar genellikle turizme yönelik işlevlerle donatılıyorlar. Yani olağan yaşantını günlük yaşantının biraz dışına çıkartılıyorlar ve turizm öncelikli bir yaklaşım olabiliyor restorasyonlar. Aslında vardı. burada şeyi vurgulayabiliriz yani bütün bu şehirler yani burada on ilden bahsediyoruz. Ee, sen de söyledin yani bütün bu şehirler kadim medeniyetlerin geçtiği e, tarihi şehirler. Tabii tabii evet onların katmanları olan ayrıca evet. tarihsel olarak depremleri de olan onları da yaşamış şehirler yani bunların onarımları da yapılmış e, kültür varlıklarının bu da bir tarih aslında oralarda. Ve sivil yani sivil yapılardan demin bahsediyorum ya yani bunlar yaşayan tarihi e, kentsel ve kırsal e, şeyler çevreler okullar evet çevreler. Sonra evet. orada çok önemli müzeler var, öğren yerleri, dünya miras alanları var. Hatay Müzesi mesela eşsiz bir müze ve oradan da gelen haberler Orada e, yapıda kayıplar olduğu yönünde. işte Zyogba var. Hani bazısından daha iyi haberler geliyor. Kültür ve e, Turizm Bakanlığı ve vakıflar tabii esasen bu yapıların korunmasından sorumlu. Fakat bu kurumların da oradaki yereldeki kendi çalıştıkları yapılar da zarar gördü. Orada da en, enkaz altında kalan. Çalışan personel oldu. Dolayısıyla onlara ilk önce koşuldu ve onlarla ilgilenildi. Ama biliyorum ki ben enkaz altından çıkıp işte tekrar kurtarma çalışmalarına katılan vakıflar görevlileri de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yakında bir açıklama yayınladı durum tespitlerine yönelik. Bütün yetkililer hemen oralara gitti onu da biliyorum. Burada bir müzelerin durumuna öncelik verildiği gözüküyor bu bildirilen durumda. Evet bu da anlaşılabilir bir durum çünkü biraz ondan şikayet de oldu ama müzeler bu anda, tam bu anda yeni tehlikelere açık hale geliyorlar. Yağma, hırsızlık, kaçakçılık hırsızlık, gibi. Evet. O nedenle tabii ki bakanlık da ilk önce müzeleri güvenliğe almak zorunda. İşte personel kayıpları yaşandığı için başka şehirlerden oralara destek yolladı var. Yani bu müzelerde çünkü taşınabilir objeler var, öğren yerlerinde de. Bunlar çok daha fazla tehlike altında. Bir şey daha söylemek istiyorum şimdi demin dedim ya yani tam bu günlerde önemli üstünde durmamız gereken konu. Şimdi burada yıkılmış kültür varlıklarının enkazı Moloz değil bir kere. Bunu kesin kabul etmemiz aslında lazım. Aslında hiçbirine moloz dememek lazım. Hiçbiri diye hiçbir yıkılmış evet. içinde yaşam geçen hiçbir e, yapıya yani moloz dememek lazım. Evet bu bir enkaz. Ben başka bir kelime arıyordum aslında. Evet, yani bir enkaz diyelim ama bu yıkıntının içinde bu e, yıkılan önemli yapıların ve konutların ve neyse e, izleri parçaları var şu anda. Onlar saçılmış durumda. ...bunun bir gibi kaldırılması düşünülemez. Yani burada bunları da kaybederiz bu sefer. Hani geri dönüşsüz durumlara gelir. Bu nedenle de işte arkeolojik nitelikte kazılar yapılarak bunların belirlenmesi, toparlanması... ...işte kayda alınması, mümkünse yerinde saklanması, mümkün değilse kaydedilerek işte depolanması gerekiyor... Bu çok önemli, gerçekten çok acil. Hani şimdi bu konuyla uğraşamayız, diyemeyiz. Onun için ısrarla söylemek istiyorum. Tabii şu anda bütün yollar kapalı, enkaz var, hani gidilemiyor, oralara ulaşılamıyor, öyle bir zorluk da var. Ama buna rağmen bu kültür katmanlarının olan enkazı çok dikkatli bir şekilde saklamalıyız. Bunların çöp olmaması lazım. Şu andaki evet. en önemli konulardan biri. Ve biz evet. bunlara da hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda çalışan kurumlar ve uzmanlar şu anda altyapı hazırlıklarımızı yapıyoruz ki ilk olanakta bakanlığa ve vakıflara destek olmak üzere gitmeye hazırlanıyoruz. Yani sen şey dedin demin hani geleceğe bakmamız lazım aynı zamanda dedin. Hem neden bunları evet. yaşıyoruz bunların sebeplerini elbette ki ortaya çıkartmamız ve döne döne konuşmalıyız ama ve de tabii ki nasıl ders, ders alamamışız. Bundan sonra artık almamız gereken dersi alıp e, uygulamaya geçirmemiz lazım. Yani 6 Şubat 2023 tarihi bu bakımdan Türkiye için bir dönüm noktası olmalı. Artık böyle bir felaket bir daha yaşanmamalı konusunda da yani tabii ki bu da çok büyük bir konu. E, bu dersten nasıl geçeceğiz, bunu nasıl yapacağız? Yani tabii bu, burada da çok konuşuluyor, her yerde bu konuda çok analizler yapılıyor. İşte Şehir Plancarı Odası İstanbul Şube Başkanı geçen gün doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu net söyledi işte yani rant siyaseti oldukça dedi. Biz kentlerimizi ve hayatlarımızı depreme dirençli hale getiremeyiz. Çok net yani yine konuşuluyor yani en son 2018 yılında yaşadığımız imar affı türü kararların, politikaların bir daha toplumda karşılık bulamamasını sağlamak gerekiyor. İşte 2019 evet. tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin uygulanması gerekiyor. Yani bunun garantilenmesi gerekiyor. Ki sen uygulanması, bunu... denetlenmesi evet. gerekiyor. Yoksa sen bu yönetmeliği sen... oldukça kuvvetli bir yönetmelik. İşte Ama... burada senin dediğin gibi yani ders çıkarmak derken nerede eksik kaldıysak onları tamamlamak ve bir daha bu hataları tekrarlamamak lazım. Kültür varlıkları açısından baktığımız zaman bu deprem yönetmelikleri ne yazık ki geleneksel yapım sistemlerinin problemlerine tam bir yanıt veremiyor. Bunlar çünkü her biri özel bir durum. Bir takım risk analizleri yapıldı, kılavuzlar hazırlandı bu kültür varlıkları için. Ama bunun bütünlüklü hale getirilmesi ve her yer için yani bizim haritamıza baktığımız zaman deprem olmayan yer yok gibi. Bunların tamamlanması, bu risklerin belirlenmesi en önemli konulardan biri, çünkü ona göre önceliklendirilecek. Bu yönetmeliklerin şey varlıkları için düzenlenmesi lazım. Evet. Tekrar ben. E, ya dur bir dakika dur şu onu kaybetmeden. Ya yani burada Türkiye bina deprem yönetmeliği diyor ya. Bütün evet. mirasına belki bir bina olarak yaklaşmamak lazım. Bir evet herhangi varlık, bir bina yani değil. Yani insanıyla birlikte yaşayan aslında insanların değer atfettiği, kimliklerini bulduğu, yaşatmaya çalıştığı, varlıklarını birlikte sürdürdüğü. Aslında binalar da öyle tabii kuşkusuz ama kültür varlıklar. Ya yani buna bina demek. Yani herhangi söyledi? bir bina değil onlar. Bir kere çok fazla çeşitlemesi var. Yani işte bir öğren yerinde sorunlar başka onun için alınacak önlemler başka. Yani onların her birinin kendine özgü meselelerine yaklaşarak çözümler üretmek lazım. Hani bir binanın güçlendirmesi yeni bir betonarme binanın güçlendirilmesi daha kolay bir konu ama bir kültür varlığı yapının ya da bir alanın güçlendirilmesi biraz daha çetrefil bir konu. Dolayısıyla ona doğrudan yanıt verecek çözümleri düşünmek lazım. Evet biz tekrar bugün işte bu şu anda ne yapıyoruz? İşte biz hepimiz hazırız. Uluslararası ortamdan da sürekli destek olmak için, yardım etmek için çağrılar geliyor. Bunları da toparlıyoruz. Mesela dünya miras alanlarıyla ilgili UNESCO bizzat kendileri de gelip tespit yapacaklar. Bizim de şu anda işte bu, Esas sorumlu olan bakanlıkla ve vakıflarla birlikte çalışarak e, bu hasarın tespitini yapmamız lazım bir kere. Bina neden öyle yıkılmış? Bir kere bu depremi de anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu, işi, bu iş için de bir seferberlik gerekiyor. Tabii bu işi yapabilmek için gerçekten e, geleneksel yapıların nasıl çalıştığını bilen, nasıl depreme tepki verdiğini bilen, Uzman insanların bu işi yapıyor olması lazım. Deprem etkileri üzerinde çalışmış, çok da çalışma var yani yine yok değil bu konuda ama kulak asılmamış olabilir. Nerede hasar olduğunu kestirebilecek uzman insanların çalışması lazım. Bu konuda bizler, yine koruma alanında çalışanlar, onların çırağı olacağız ve büyük bir, bir de çok yaygın yani çok yer var şu anda. Her tarafa yetişmek gerekiyor. İşte bir önceki durumun tespitinin dökümünü yapmak lazım. Çünkü yine çok çalışmalar var onları toplamak lazım deprem öncesi durumu. Sonra bu çalışacak ekipleri hemen tanımlayıp sahada hasar tespitine geçmek lazım. İşte o noktada da bu enkazdaki parçaların kalıntıların da ziyan edilmemesi lazım. Bunlar çünkü bizim ileriye dönük eylem planlarımızı ve önceliklerimizi belirleyecek çalışmalar. Ondan sonra da işte şimdiki deprem alanından ülkedeki diğer alanlara da bunu çalışmaları taşımak lazım. Bu deprem tabii unutmamalıyız ki çok farklı bir depremdi. Beklenenlerin böyle ötesinde büyüklüğü açısından sonra peş peşe iki deprem olması açısından işte etkileme alanının bu kadar yaygın olması bakımından hakikaten biraz da böyle Herkesi şaşırtan da bir deprem oldu. Ve işte bu kültür katmanlarıyla yüzyıldır oluşmuş kentlere çarptı. Ve bu depremde aslında bir katman olarak katıldı. Yani analizlerimizde artık bu depremin de etkileri olacak. İşte Antakya'dan gelen haberlerde diyorsun ya yani yaşantı Antakya bütün kültürlerin bir arada yaşadığı ve o nedenle özgün olan ve kendine özgü olan çok özel bir yerdi. Orada duyduk ki Yahudi cemaatinden lideri ve eşi de maalesef vefat, vefat etmiş Allah, etmişler ve onlar orada Yahudi kültürünü yaşatmaya çalışıyorlarmış. Cemaat gitmiş belli günlerde, özel günlerde geliyorlardı herhalde. Hani onların da Antakya'ya tekrar gelip sahip olması lazım kendi kültürlerine. İnsanlar da bir aslında miras o... işte. ama ileri Aynen. İşte hep konuşuyoruz hani rekonstrüksiyonlar yapılıp duruyor ya her yerde. Aslında böyle durumlar rekonstrüksiyonu ancak kabul edebildiğimiz durumlar ve tabii ki bu çok süngesel önemli yapılarda ayağa kaldırılmak zorunda. Dolayısıyla ona yönelik. Bilgilerimizi ve belgelerimizi oluşturmamız lazım ve şu anda itiraz edemeyiz. Çünkü insanların maneviyatını sağlamlaştıracak böyle uygulamalar. Bunları daha sonra tek tek Tekrar ele alacağız konuşuruz. mutlaka. Ama bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için 6 Şubat 2023 tarihi Türkiye için bir dönüm noktası olmalı. Kesinlikle Bu hale getirecek politikaları takip edeceğiz biz de. Evet olacağız. kesinlikle esinlikle çalışıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.